Hamuslu Güreş son programında <gülüyor> bu bu dönemde ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demirören. açık radyodayız 94.9'da. E, seyahat programımız dediğimiz gibi. E, son yolculuğumuz. Evet son yolculuğumuz. Buharlarda kaldık galiba Elimciğim anlat bakalım. Buharlarda galiba. kaldık yalnız kaldık Didem e, yok e, yine bugün de. E, yine yanımızda. acil şifalar dileyelim ona. E, Didem e, görsellerimizi yüklemeye devam edecek Twitter'dan kamusla güreş. Twitter'da Gmail'le ulaşmak isterseniz Gmail.com evet, e, e, gmail evet. e, Buharlarda kalmıştık En son Sirkeci Garı'ndan e, bahsediyorduk Sirkeci Garı 1892 2. Abdülhamit evet. döneminde açılıyor Ve oldukça önemli Aslında e, bir bakıma e, Doğunun batıya Batının da doğuya açılan Önemli bir e, kavşağı Noktası diyelim e, Ve Orient Express'ten bahsetmemiz lazım burada. Agatha hmm. Christie'yi de analım. Şark, şark Express'in de cinayeti. İlk seferini 1883 yılında yapmış hmm. Orient Express. Paris, İstanbul işte durakları arasında. Lüks otelleri aratmayacak incelikte döşenmiş vagonları, oyun salonları, şarap mahzenleri var. Öyle ki... Görkemli bir yapıya sahip Tabağı yanlış yerleştiren, çarşafı hatalı seren görevlilerin işlerine son veriliyor Burada Oo. Tabii şirketin sahibi Vagonli Pera Palast'a e, Pera Palas'ta satın alıyor ve böylece e, Şark, se, şark Express ile İstanbul'a gelen yolcuların konaklaması da Perapalasta hmm. yapılmaya başlanıyor. Evet. E, Dünya Savaşları esnasında seferler yapılamamış, o dönemde tren istasyonunda kalmış. Agatha Christie'nin o pek gerçekçi olmayan İstanbul sahnelerine rağmen en başarılı eserlerinden birisi de işte Perapalasta kaleme alındığı söylenir. Evet, ne güzel. E, tabii böylelikle yeni kavramlara ulaşıyoruz aynı zamanda, değil mi? Çerçeveyi tam oturtmak anlamında. E, Mevzu işte buharlı e, taşıtlardan hızlanmaya başlıyor. Hızlandık. O kervansarayları yol kenarı hanları duraklama geçtik, hanları bıraktık. Uçaklara, havalimanlarına, otellere, hostellere, mos, e, motellere vardık. Ama Hı -hı. bir anekdot olarak bir de Sirkeci garını karşısında Haydarpaşa Garı'mız da var. Ay, Muğazam, Nazım Hikmet, Evet, evet Hı -hı. şiir roman denilen işte evet. memleketimden insan manzaraları Haydarpaşa Garı'ndan başlayıp memleketin birçok e, e, noktasına ulaşıp ee, muazzam bir Türk sinemasının da çok veriyor. kullandığı bir kaynaktır aslında Haydar Paşa Garı hatırlarsan evet, elinde mi? bavullarıyla denkleriyle e Garın merdivenlerinde İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diye gelen kahramanlar var bir de. Evet tabi hani bir seyahatin bir de zorunlu halleri var işte işçi gö göçleri var köyden Göçler, kente tabii. köyden hatta Almanya'ya Almanya'ya <gülüyor> Birçok Avrupa ülkelerine göç eden insanlar var Onlar başka bir boyutu Ama ben işte TDK'dan Motel'e baktım mesela Motel İngilizce kökendi Hospital ve Pardon Motor kelimesinin ilk hecesiyle ...hotel kelimesinin ikinci ecesi birleştirilerek yapılmış bir kelime... Hı, evet, ...motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, park etmelerini... ...ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek karayolları üzerinde yapılmış otelmiş... Hı. ...otel ise e, daha çok hospital ve hotel hı hı. sözcükleri daha doğrusu... ...konuksever anlamına gelen e, hospital evet, kökeninden gelip anısını da hala e, yaşatıyor... İşte bu bahsettiğimiz trenler uçaklar işte kapitalizm ve hızlanan hayatlar ve hızlanan hayatlarla birlikte insanın yalnızlaşması e, neler doğuruyor aslında bir takım sürgünler doğuruyor. Ee, ...sürgünlere varmadan de pasaport ve seyahat özgürlüğü ile ilgili notlar olacaktı. Öyle seyahat her zamanda çok keyifli bir şey değil bu sürgünlerden bahsedince. Şimdi insan hakları evrensel bildirgesinin 13. maddesi şöyle diyor efendim. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Herkes kendi ülkeste dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine dönmek hakkına sahiptir. Acaba... Bunların sınırlamaya e, tabi olduğu zamanlar ise işte suç soruşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak e, sınırlandırılabilir ya da ülke kendi ekonomik ve e, sosyal durumunu korumak için vatandaşına dışarı çıkıp çıkmama izni verebilir. Burada İki programdır hep takılıyoruz. Vize var, pasaport var. O kadar da istediğim gibi hadi ben gidiyorum canım da şuraya gitmeyi çekti de, deyip e, alıp başımızı, bavulumuzu toplayıp gidemiyoruz aslında. Birçok bir engeller var. Vardığımız bir çok engeller kelimelerden var. bir tanesi evet. engeller. Ki e, pasaport bunlardan birisi. Eskiden şehir kapıları var biliyorsun bu şehir kapılarından girip. Giriş çıkış yapmak için e, kullanılan bir belge bu Hı -hı. pasaport. Öyle e, mi? Bilmiyordum. Öyleymiş. Oralarda da işte İstanbul'a pasaportla girilirdi denir ya. Hı -hı. Ha, i̇lk pasaport 2. Mahmut zamanında verilmiş. Daha sonraları ise e, sadece Osmanlı hanedanları için e, pasaportlar düzenlenmiş. E, Cumhuriyetten önce Ankara hükümeti vermiş bunları. 28 sayfa Türkçe ve Fransızca düzenleniyormuş pasaportlar. Ayrıca gayrimüslimler için düzenlenen pasaportlarda da tüm ailenin resimleri bulunan e, bir belge verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi imzalı bu pasaportlara yapıştırılan pullarda da 2. Mahmut'un Tuğrası'na rastlanmaktaymış efendim pasaportlarda. Var, evet. Hı -hı. Ee, vardığımız kelimelerden bir tanesi sürgün demiştik. Sürgün örnekleri var değil mi? Ee, benim aklına ee, zorunlu olmasa da e, Zweig geliyor aklıma Steffen Zweig. Yani hı hı, bu aslında evet. iki türlü sürgünü var Zweig'ın. Hem e, bir iç sürgün ve dış sürgüne uğramış hı hı. maalesef. Avusturya'da yaşarken e, yaşadıklarına katlanamadığı için e, Brezilya'ya, Amerika'ya oradan Brezilya'ya sonrasında belki hı hı. de e, hayatının son yolculuğuna çıkıyor intihar ederek. Bu aklıma geldi. Sen de mavi sürgünle ilgili notlar var ee, galiba. sürgün mavi şöyle. Evet, mi? evet. Cevat Şakir'in sürgün yeri neresi? Hepimiz biliyoruz. Bodrum. 1925 yılında hapishanede idam olanlar asılmaya nasıl giderler? Adlı öyküsü yüzünden Bodrum'da Kalebentli'ye sürgün ediliyor. Böyle sürgün can kurban diyeceğiz. Ee, bu Bodrum'da Kalebent ...yaparken Sabahattin Eyüboğlu Bedri Rahmi'ye mektup yazıp birkaç arkadaşını topla güneye gel ve burada güzelliğin ne olduğunu iyice bir gör ve anla diyor. Bu çok meşhur tekneler var o dönemde kiraladıkları. Hürriyet teknesi var mesela oldukça önemli. Hürriyet teknesinin katılımcılarını söylesek Azra Erhat, Mina Urgan, Melih Cevdet, Vedat Günyol... Kimler kimler daha orada tayfalık yapan Murat Belge mesela işte Bodrum Gökova Sedir Adası İngiliz Limanı Amazon Bördübet koy koy yazıyorlar tekneler tabii ki her türlü konfordan yoksun bu dönemde. Deniz suyuyla bulaşıklarını yıkıyorlar. Yemeklerini nöbetleşe kendileri yapıyorlar. İşte macera ve hürriyet diye bu teknelerde. Ve teknelerdeki yolculukların e, konusu tabii ki ne? Şiir, edebiyat, sohbet, sohbet, sohbet. E, böylece e, Azra Erhat Mavi Yolculuk isimli bir kitap yazıyor ve bu kitabında bütün bu yolculukları anlatıyor. Günümüzde de kullandığımız Mavi Yolculuk literatürünün e, kazandırıl, e, kazandırıldığı e, dönem bu. Mavi bir e, Tarihi hani baz aldık çerçeveyi çizerken e, tabii son dönemimiz son yüzyılda e, iki tane büyük dünya savaşı gerçekleşiyor. Hı hı. E, ve tabii ki kapitalizm gerçekliği de var. E, bir anda elinde böyle sopasıyla duruyor. Ve bu zorbalık aslında e, bir nebze bedeni de serbest bırakılmasına... Ve insanın da kendi ruhuna yönelmesine de vesile oluyor bir yandan da baktığı hı -hı, zaman. Hı -hı. Kimileri buna bir iç, iç uzaklaşma tecrübesi olarak yaşıyor. E, kimileri bedenen e, uzaklaşıyorlar belki. E, sürgüne bu açıdan bakabiliriz. E, tabii bir yandan da e, modern sürgünde e, siyasal ve içsel bir Doğru. başkası olma biçimi de hikayesi de var. Hı -hı. E, çünkü insanlar e, düşüncelerinden dolayı... Ee, ...kabullenilmiyorlar, ee, uzaklaştırılıyorlar, ee, yabancılaştırılıyorlar. Ee, bu yanından da bakmamız gerekiyor belki. Ee, edebiyat ve sanata girmeden önce bir şarkı arası verelim. Bir şarkı verir. arası evet. verelim, sonra sıra dışı yolculuklardan da bahsedelim. bahsedelim. Evet, şarkımız... Frank Sinatra'dan geliyor, Sentimental Journey. Gonna take a sentimental journey Gonna set my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew old men I got my bag, I got my reservation Spent each dime I could afford Like a child in wild anticipation I long to hear that oh. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven. moves me back I never thought my heart could be so yearning Why did I decide to roam Gotta take a sentimental journey Sentimental a ...Kalmuslu Güreş son programında devam ediyor. Biraz edebiyat ve sanattan bahsedelim derken... ...Jack London'ın 1907 yılında The Road, Yol adlı romanını unutmamak lazım. O zamanlar, 30'lu yıllarda özellikle biletsiz seyahat edebilme ...gizlice hareket halinde trenlere atlamak... ...işte Amerikan tarihinin klasik kahramanları bunlar. Bir de tabii kült roman var biliyorsun, Yolda. Tabii, yolda. Gregor, 1957 yani. yılında yazılmış aslında bu bitniklerin Amerika Tabii. Amerika gezilerini bahsediyor. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi otoriteye karşı durmaları araba çalıyorlar. işte alkol ve uyuşturucu kullanıyorlar. Kendilerini rastlantıya bırakıyorlar. Savaş karşıtı. Evet. Burcuvalardan uzak durma. yaşam anlayışına bir tepki aynı zamanda. Kızıl ve zencilere yakın olma gibi durum. Serserilere bir yakın olun diyor. Her şeyi bırakın ve yollara düşün diyor. Şiddetle önerelim. Yol bütün beat kişileri için büyük önem ifade ediyor aslında. Çünkü yol arayışın ta kendisi. Evet, tamam. Doğru diyorsun. 68'de bir de Easy Rider filmi var. İşte yolun ama maç oldu. Bu hmm. da hani izlemesi evet. filmlerden bir tanesi. Bir de sıra dışı yolculuklar var. Orada ısrarla bana sabahtan bir <gülüyor> Pippa Bakka'yı anımsat edin, anımsatayım. A, Pippa Aa, Bakka'dan e, evet, bahsetmeden maalesef. olmaz. Bir eylem tarzı olarak yolculuk ve benim kendi adıma bir Türk olarak çok utandığım bir olaydır. 1974 Milano 2008 Kocaeli biyografisine baktığımızda ölüm yeri evet. ve Barış Gelin adıyla Dünya Barışı için düzenledikleri 8 Mart Hatta da Milano'dan başlayan yolculukları Tel Aviv'de sonlanacaktı. Ancak Gebze tavşanlı da tecavüz edilerek ve boğularak öldürülüyor. Yola çıkarken şöyle demiş: "Beraberimizde yolculuk boyunca üzerimizde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacaktı." Ne zaman hatırlasam, ne zaman aklıma gelse hep içimi burkan bir olaydı bu. Vallahi denilecek hiçbir şey yok. Ee, Didemciğimizin özellikle bahsetmemizi istediği sıra dışı yolculuklar var buradan. E i̇şte uzay var değil mi? Uzay, aya seyahat. Aya seyahat. Aya seyahat. Aya. Evet ama aya seyahatte ne kadar önemlidir? Dölater Alalun, terre à lune, hmm. e, Jules Verne'in. E, Jules Verne'in burada da e, hesap ve tahminleri dönemine göre son derece şaşırtıcı e, değil mi aslında? Bu dünyanın merkezine seyahatte de verdiği bilgilerde işte şifreyle İzlandadaki sönmüş yanardağın kraterinden dünyanın merkezine inmenin yolculuğunu anlatır orada. Bir anekdot olarak son dönemde bir film var Hidden Figures diye Amerikan ha, filmi. E, bu fantastik boyutundan önce önce hı hı. bir Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet, Cumhuriyetler Birliği arasında inanılmaz bir uzay yolculuğu hı hı. rekabetini bir matematikçinin hayatı üzerinden anlatmışlar ve e, Ilgi, i̇lginç noktalar var biraz yine bir Amerikan Amerikan kokuyor e, film ama e, matematikçinin <gülüyor> hayatı <gülüyor> siyahi bir mat matematikçinin hayatı ilginçti e, başka bu fantastik yolculuklarla fantastik ilgili uzay yolu Doktor Hu geleceğe yolculuk Star Wars'taki galaksiler arası ışık yolculukları e, daha önceki programlarda da çok fazla değindiğimiz Alice Harikalar diyarında Alice'in tavşanın peşinde Dehliz'den aşağı yaptığı yolculuktan, Gandalf'ın peşinde orta dünyaya çıktığı yolculuk, Hobbitler'de. Hı hı. Ee, Narnia günlüklerinde e, çocukların bir dolabın içinden büyülü dünyaya çıktığı yolculuk var. Hı hı. Ee, özellikle şeyden bahsetmemizi istemiş Diden Maistre'nin odamda seyahat. Hı hı. Odamda seyahat de oldukça i̇şte önemli. İşte bir odanın içerisinde değil mi? Konsoldan, evet. Konsoldan yatağa. E, Orada da bir sürgünlük durumu var e, suçunu tam hatırlamıyorum ama 42 günlüğüne evine sürgün edilen bir asilzadenin zorunlu inzivasında kaleme aldığı bir eser işte kendisi uşağı köpeği eşyaları dostları hayata dair anlatıları sanata bakış açısı bütün bunların ele alındığı bir eserdi maestrenin. Ee, onun dışında e, göçmen kuşların daimi yolculukları var. Yani seyahat programına da aslında <gülüyor> verdiğimiz sayı yetmiyor. Çok daha fazla program yapılabilir bunun etrafında. Ee, Bir de e, modern gezginler diyeceğimiz... E, <gülüyor> notlarımız vardı onlara da bir baksak diyorum. Ya modern gezginler bir ferrarisini satan bilge bir motosikletle zen sanatı hatırlarsan bizim okulumuzda bir arkadaşımız vardı birlikte çalıştığımız Didem'le. Elif Üzer istifa etti bisikletine atladı ve ha. Güney Amerika'ya gitti bisikletiyle Facebook'ta bir blog var oradan kendisine ulaşabiliyoruz Elifin, Eliften hatta bu programımız için diden bir metin istedi. Hmm, selamlarımızı ee, ben, iletelim öyle, Evet sevgili Elif şimdi kim bilir nerelerde Yıllardır işi gücü memleketi geride bıraktı Güney Amerika yollarında bisikletle e... Oh ne ala <gülüyor> Seyahat benim için hem dışa hem de içe yapılan bir yolculuk aslında Bir görünen kısmı var seyahatlerimizin fotoğrafladığımız paylaştığımız Bir de o esnada kimseyle kendi içimizden yaptığımız kimseye görünmeyen kısmı her yol yolcuyu bir şekilde değiştirir. Bencileyin çıktığınız seyahat aslında hayatınıza dönüştüğünüzde sizin de dönüşmeniz kaçınılmaz. İnternetlerin sağladığı bilgi akışından faydalanıyorum kuşkusuz ama yoldayken neyle karşılaşacağım? Köşeye dönünce rampayı bitirince karşıma kim ne çıkacak? İşte bunlar birer muamma. Sanırım beni fazlasıyla çeken de işte bu bilinmezlikler demiş. Ayrıca e, Alim Erginoğlu isimli e, bir arkadaşı zorlu bir hastalığa tutulduğunu öğrenince eşi Rachel ile birlikte Güneydoğu Asya'ya doğru 7 ay sürecek bir yolculuğa. Çıkmış. Burada e, Tayland, Hong Kong, Burma, Malezya, Singapur gibi ülkeleri gezip her gün düzenli notlar tutmuş ve bu gezi sonrası alim iyileşip notlar kitap olmuş. Bir Türk, bir İngiliz ve üç kuruşluk dünya Erginoğlu'nun yola yolculuğa bakışı şöyle diye bitiriyor. Beni en heyecanlandıran olgu gideceğim yer değil de yürüyeceğim yol oldu Yol boyu yutulan toz, karşılaşılan yoldaşlar, ciğere çekinen kokular ve kimi zaman da yaşanan eziyet gidilecek yeri anlamlı kıldı. Evet aslında buradan varacağım şey sanki biraz o belirsizlik halinin heyecanlandırıcı yönleri gibi geliyor. Çünkü bize dayatılan bir turlar var değil mi? Özellikle son yıllarda çok hani belirgin işte açıyoruz gazetelerin sayfalarını işte Floransa Roma, Napoli turları. Sana tutturan turları. noktalarda burada ye, burada iç, evet. şu saatte kalk. Hadi bakalım şuraya değil mi evet, turdan evet, anladığımız? Evet hep böyle belli rotasyonlar var işte yaz dönemlerinde Barcelona işte Madrid bir yandan da bu kitle turizmi ile ilgili konuşabiliriz. Kitle turizminden çok şikayetçi olan muzdarip olan halklar da var tabii yani. Şimdi ben düşünüyordum da her sene milyonlarca insanın gittiği Venedik, Venedik çünkü çok küçük bir yer. Ben de gitme şansına sahiptim, sahip oldum. Orada insanlar çok şikayetçiydi. Ve böyle büyük kütle turizminin olduğu Hı -hı. yerlerde genelde insanlar şikayetçiler. Paris'te, işte Londra'da evet. vesairede. Yani birçok Madrid'de. altı illallah demişler turistlerden. Hı -hı. <gülüyor> Öyle bir durum da söz konusu. Hı -hı. Ee, seyahat programımızı aslında noktalamadan önce... Ee, ve son programımız bu Bunun e, öncesinde kabaca hmm. bir özet geçersek eğer hmm. e, Seyahatin kültür tarihine baktık Evet. Ee, ve bu kültür tarihi içerisinde insanın o zorlu yolculuklarından e, biraz Hı -hı. daha kolaylaşan tırnak içerisinde e, tır, e, kolaylaşan yolculuktaki e, zorluk noktalarına baktık. Hı -hı. E, burada neler vardı işte tekerleğin bulunması, yolların oluşturulması, işte hac yolculukları, insanların birbirleriyle iletiş, iletişim hali, karşılaşma hali... Ve bu karşılaşmaların getirmiş olduğu yenilikler, hı hı. E, yeni dünyanın keşfi ve yeni dünyanın e, ürünlerinin işte domates, patates gibi <gülüyor> birçok ürünün evet. eski dünyaya e, taşınması, iç yolculuklardan bahsettik. İşte Gılgamış örneğini verdik. ...sürgünlerden örnek verdik. Zoraki yolculuklar. Canım. Zoraki yolculuklar ve engellerden bahsettik. E, bu dönemde bitirmiş oluyoruz programı. Evrimkün sen de bir şey söyleyeceksin sanırım. Aslında bu programlara biz e, bir yolcu yazarımızı davet etmek istemiştik. Maalesef şanssızlıklar oldu, gelemedi. Sevgili Buket Uzuner'in de ismini e, zikretmek istiyoruz burada. E, onun da e, Yolda e, serisinden birkaç alıntı var elimizde. E, Yolda kitabının girişinden... Içinde. Varlığın kökeni harekettir, hareketsizlik, varlığın içinde yer almaz. çünkü varlık hareketsiz olamaz. olursa kaynağına yani hiçliğe döner. İşte bu yüzden dünyada ve ahirette yolculuk hiç bitmez demiş İbn El Arabi. E, tam da bizim programımızı özetleyen bir alıntı oldu bu. Yine çok güzel bir alıntıyla bitirelim. Yine Buket Hanım'ın kitabından edindiğimiz Richard Bradway'in e, bir alıntısı. Gezginler, şairler ve yalancılar işte aynı anlama gelen üç sözcük. Ne güzel demiş. Güzelmiş. Herkese iyi haftalar. İyi Umarım haftalar. görüşeceğiz. <gülüyor> Görüşmek üzere. İyi günler.